...hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030... ...herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çelenk. Hariciden Sanat Programı'nda canlı yayındığım e, konuğum Cevdet Erek. Cevdet, hoş geldin. Hoş bulduk. E, bunca senedir seni ilk defa ağırlıyorum, yanılmıyorsam. Hariciden Sanat Programı'nda değil mi? Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Halbuki hariçten sanatın kavramsal çerçevesi altına girebilecek senin de İstanbullu dinleyicinin birebir gidip göremeyeceği. Dolayısıyla hariçte kalan pek çok yurt dışında ya da İstanbul dışında projen gerçekleşti. Bu vesile olmuş olsun. Öncelikle seni tanıtmak istiyorum. Sen kendini yapmayı tercih etmeyeceksindir bunu diye. Önündeki nota bakarak. 1974 doğumlusun Mimar Sinan'da mimarlık eğitimi aldın. İTÜ MİAM'da ses mühendisliği ve tasarımı eğitimi aldın. Bunları gündeme getiriyorum çünkü sanat pratiğinde yeri devam ediyor. Her iki eğitiminde bir şekilde. 2011'den beri İTÜ'de ders de veriyorsun. İstanbul'da yaşayıp çalışmaya devam ediyorsun. 90'lı ve 2000'li yıllardan özellikle e, müziğe, sese odaklı takipçiler seni nekropsiden de bilirler. Aynı zamanda 2017'de Davul adlı bir albüm de yayınladın. Diğer başka projelerin arasında dokümantadan İstanbul bienallerinden Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'ndan pek çok uluslararası, büyük ölçekli, prestijli sanat ve sergi projesinden tanıdık bir isim Cevdet Erek. Bugünkü buluşma vesilemiz ise Bergama Stereo ve bunun Berlin'deki onların güncel sanat müzesi Hamburger Bahnhof'daki sunumu üzerine konuşacağız ama evveliyatıyla başlamak istiyorum çünkü bu bir dizi Works of Music by Visual Artists diye adlandırmışlar yani görsel sanatçılardan ses işleri ya da müzik işleri diye belki Türkçeleştirebilirim çok Hı -hı. İngilizce kaçmasın diye Hı -hı. bu kapsamda da Hamburger Bahnhof'ta Berlin'de benim de yıllarca içerisinde takip etme fırsatı bulduğum çok önemli isimli ...biraz ses, müzik, e, görsel sanatlar ve hatta mimarlık e, dörtgeninde çalışan çok önemli isimlere yer vermişlerdi. İlk aklıma gelenler Ryoji Ikeda, Karsten Nikolay gibi isimler benim de takip etme fırsatı e, bulduğum dönemden. Sen bu seriden haberdar mıydın? Kendini bu kategoriye sokuyor musun? Yani Works of Music mi Bergama Stereo? Ve nedir bu seri? Biraz senin tarafından dinlemek istiyorum. Evet. Ben bu, merhaba tekrar burada tekrar teşekkür ederim. <gülüyor> Çağırdığın için ve henüz daha e, proje yeni açılmışken, sergi yeni başlamışken ondan bahsetme imkanını sunduğun için de teşekkür ederim. E, bu bahsettiğin Words of Music by Visual Artist ya da tekrar ben de tercüme etmeye çalışayım. Görsel sanatçıların müzik işleri. E, serisinden aslında bu proje bana tekef edildiği zaman haberdar oldum ama haberdar olduktan sonra baktım ki bu oradaki bazı işleri görmüştüm ben şey yapmamışım herhalde hmm. çok bağırmadıkları için ben o seyre işinde olduklarını fark etmemişim e, sonradan tabii ki projeye başladığımız zaman da hem katalogları, kitapçıkları falan vesilesiyle hemen hemen hepsini gözden geçirdim çokça da e, başka işlerinden tanıdığım başka vesilelerle gördüğüm ya da ismini işittiğim ama bilmediğim başka sanatçılara da şey yaptım e, bu kategoriyi Bir sanatçı kategorisi değil, dolayısıyla kendimi oraya sokup sokmak gibi bir şey düşünmüyorum. Ama bahsettikleri şey, bayağı genel bir tanım e, görsel sanatçıların müzikle ilgili işleri. Fakat burada Music Works dedikleri müziğin kendisi değil. E, belki bu Berlin'deki 2000 biraz daha aşina olduğu, Almanca'da belki daha çok şey yapılan yani Bu Music Works genelde zaten görsel sanatçıların ya da görsel sanat ya da çağdaş sanat alanı içerisinde... Hı hı ki müzikli, müzikal, müzeye dair gibi işler gibi. Dolayısıyla bu iş onun içine girilebilir mi? Tabii ki çok rahatsız okulabilir. Temmel şeylerinden biri müzikallik tabii ki. Dolayısıyla evet bu seriden haberdar olmuştum ve de bu işte o, o, o işin, o serinin Giriyor, ben. 20. yılını kutluyorlarmış biraz evet. olayın hani e, kurumsal bağlamını da vurgulamak adına söylüyorum dolayısıyla bir e, kurumsal ortaklık da var arkasında ve üçlü bir küratöryal yapı var seni evet. davet edenler o kurumsal yapıyı da temsil ediyorlar Evet. bir Freundeguter Musik Berlin var bu bir e, dernek ve de işte e, müzik severler diyelim genel olarak. Ee, oradan Ingrid Buchmann var küratörü ekipte bir biraz önce dile getirdim zaten ev sahipliği yapan e, Nasyonel Galeri in Hamburger Bahnhof'dan onların küratörü Gabriela Knapstein var. Son olarak da aslında Bergama Stereo, ilk olarak ev sahipliği yapan, ilk olarak onu misafir eder. Ruhr Trienale var. Oradan da Matthias Osterwald. Zaten meseleye oradan girmek istiyorum. Çünkü bu aynı zamanda ikili bir proje. Hı hı. Yani size specific bir yerleştirme şüphesiz ki hı hı. bir sesli mimari enstalasyon gibi de tarif ediyorlar. Hı hı. Kendi içlerinde. Ama sen bunu iki ayrı mekan için kurguladın. İki ayrı mekanda da varlık buldu ve izleyiciler, dinleyiciler mekana gelenler tarafından deneyimler Hı hı. Ee, ve iki e, birbirinden farklı ama her ikisi de senin için eminim mekan her zaman belirleyici unsurlardan bağlamlardan biridir. O anlamda önemli yerleri vardı. İlki bu yazdı. Dolayısıyla evet Bergamo-Stero belki yeni Berlinliler için görülecek, dinlenecek, duyulacak, dolaşılacak bir şey. Ama e, Ruhr rienere yani Boğum'a Almanya'nın bir başka bölgesine. Yolu düşenler yaz boyunca tam olarak da 24 Ağustos'tan 28 Eylül'e kadar pek çok performans ve konsere de denk gelecek şekilde bunu deneyimlediler. Evet. Dolayısıyla burada da bir hangardaymış. Ben gidip görme fırsatı bulmadım ama fotoğraflarından ve konuşulanlardan biliyorum. Daha... Ada üstünde bu bölge Rur bölgesi endüstriyel de bir bölge olduğu için eski bir endüstriyel hangarın öyle bir binanın yapının içerisindeymiş. Hamburger Bahnhof adından da anlaşılacağı üzere eski bir tren garının bir sanat mekanı bir müzeye dönüştürülmüş hali. E, Rur'dan başlayalım. E, sana mekan ne ifade etti ya da bunu iki ayrı mekanda birden kurgulama fikri sana nasıl geldi? Sonra zaten işin kendisine de geçeceğim. Tabii. Evet. ...baştan beri var mıydı, süreçte mi... ...böyle bir şey ortaya çıktı? Şöyle, e, ortaya nasıl çıktığını... ...şöyle tarif edeyim... Bu, ...bu iki yerde yapılacak bir proje için... ...bir davet aldım... ...ben ondan sonra iki yer için de ...mekana özgü bir şey... ...yani biliyorsunuz uzun zamandır zaten... ...mekanlara özgü mimari... ...ses ya da başka... E, içedikleri olan... ...ya da başka... ...malzemeler kullanan işler yapıyorum... ...fakat bu sefer ilk kez... E, aynı anda iki yerde sergilecek iş üzerinde çalışmış olduk. Bu çok pratik anlamda iki tane mimari planın üst, üze, üst, üst üste konması ve aynı anda ikisi için çalınmış, çalışılması anlamını da geliyor. Ama diğer yandan da e, birbirlerine yakın olsa da Bohun ve Berlin e, yakınlıkları olsa da farklı bağlamlar anlamına geliyor. Sadece fiziksellik değil. Buradan o iki mekandan bahsetmeden evvel şeyden bahsedeyim. Bergama Stereo işinin ismi Tabii ki Berlin'deki Pergamon Müzesi. Bergama'dan götürülen Pergamon Altarı ya da Zeus Sunağı olarak adlandırılan eser diyelim. Onunla bir ilişkisi var doğal olarak. Bu iki mekandan, bohumdaki bir türbin Hulu türbin yani büyükçe bir fabrik boş bir fabrika alanı gibi gözünün önüne gelmesi için belki Haliç'teki tersaneler olabilir mesela hı hı. boyut olarak yani onlardan bir tanen büyük olanlarından değil de orta boylardan birinin iç şeyi gibi düşünelim ee, Bohum Rur tabii ki özellikle e, Alman İmparatorluğunun e, 1800'lerin sonlarındaki büyük gelişmesindeki asıl şey motor tabi geç kalmış bir endüstriyelleşme diye. dönemi evet. hatta evet. E, o geç ama Kuvvetli diyebileceğimiz. Ve bütün ee, dünya savaşlarında aslında o gelişmeye evet, diye şey oturarak ilerliyorlar. Tabii ki oradan gelen büyük bir ekonomik güç, hız, araçlar falan şeyden hiç de farkı yok. Aslında ee, bu aynı zamanda arkeolojiye olan ilgi aynı zamanda Almanya'nın e, Paris'le ve Londra ile olan e, ya da Berlin'in rekabeti diyelim. Müzeler, kültür, şunlar bunlar falan filan ve yakınlarda bir yerde olan çok önemli bir ...şey bulunuyor diyelim... ...fazla bir özet yapmak için yani... ...ve bu... ...Zeus... ...olarak adlandılan ya da bizim kabaca... ...Bergama Altarı, Bergama Sunağı dediğimiz... Hı hı. ...sonra buraya götürülüyor. Her neyse bu bohum. E Berlin zaten... ...Berlin e, Hamburger Banus Müzesi... E ...oranın şu andaki önemli... ...diyebileceğimiz... E, ...belki de en önemli... E, ...modern sanatçı... ...ada sanatının gösterildiği alanlarından biri ama... ...aynı zamanda... E, Pergamon Müzesi ile aynı çatının altında bu müze. Tabii hepsi ulusal müzeler evet, başlığı hepsinin... altında devlete bağlı. Evet. evet. Pergamon i̇çine girmek pergamon zor olmasa dediğimiz. da. Evet. İçine girmek İçine girmek zor olsa da diğer yani hepsi evet. aynı kurumun altında diye böyle büyük bir imkanlar yok aslında. Çok da faydalı oldu. Ben çünkü bir süre sonra formaliteler biraz uzamaya başlayınca biliyorsun şu anda tamirat görüyor şey Pergamon evet. Müzesi, Pergamon Müzesi. Dolayısıyla Bergama ee, sunağını, Pergamon Müzesi'ndeki Bergama sunağını gidip göremiyoruz Evet süredir. ama bir, bununla ilgili bir not arada sen bana sorma ama mi? Not da söylemiş olayım. Evrim'i görünce camın arkasına Dikkat, <gülüyor> dikkatim dağıldı. Merhaba Evrim. Tek, tek, teknik masanın e, arka tarafında evet. camın cam tarafında program komşumuz Evrim Alt'u fotoğrafımızı evet. çekiyor. Merhaba evet. Evrim. Ee, bir süre sonra projenin nasıl ilerleyeceğini de ...etkileyecek önemli bir karar verdim aslında. Zeus sınavının kendisini hiç görmeden... ...onun hakkında bir iş yapmak. Sadece hı hı. temsilleri üzerinden çalışmak. Temsil demek neyi kastediyorum? Tabii ki fotoğraf, video... ...mimari çizim, yazı... ...hediyelik eşya... ...şimdi kitapçıyla düşüyoruz da... Evet. ...kitapçıyla çok güzel hediyelik eşyalar var. Anneme işte magnet almıştım. <gülüyor> Kendime... ...kart postal almıştım, efendim... Başka birisine şunu almıştım falan filan. Onlardan da yararlanarak aslında görülmesiyle imajıyla. Ha bir de diğer sanat eserleri. Nin de çok konu ettiği bir şey. Yani bütün sanat tarihiyle uğraşan hatta sanatla uğraşan herkes bir şekilde ondaki referanslara bakar. Muhtemelen. Reprodüksiyonlarını yapmaya çalışır. Esinlenir. Sanat tarihinde de, mitolojide de, mimarlık tarihinde de yeri olan çok ikonik bir yapıdan bahsediyoruz. Evet aynen böyle. Mitolojide de aynı zamanda yani aynı zamanda dünya siyasal tarihiyle de ilişkilendirilebilecek anlamda da Kesinlikle. yeri var ve de işte sanatla, mimarlıkla uğraşan herkesin bildiği, referans verdiği belki bir ...detayını çizdiği... ...belki reprodüksiyonunu yapmaya çalıştı bir şey... ...sen de sonuçta bunun... ...belli bir ölçekteki... E, ...bir modelini de ortaya koyuyorsun... ...çok soyut bir şeyden bahsediyoruz elbette ama... E, ...o sunağa referans veriyor... ...senin ortaya çıkarttığın mimari... ...direkt referans veriyor... Ha. ...direkt referans ufak bir küçük bir selam değil... ...direkt referans veriyor hatta... E, ...mimari formunu... ...simetrik yapısını efendim... E, ...benim... ...hani... ...frizi, yani görsel, üç boyutlu görselliği işitsellikle yorumluyorum ama direkt ona referans veriyor. Hı hı. Konusuna olmasa bile o anlatım tarzı. Yani bir yapı yapıyorsunuz, çevresini bir naratifle, bir hikayeyle, bir şeyle e, beziyorsunuz diyelim. Dolayısıyla direkt referans veriyor. Tekrar e, ne, neye referans veriyor? Eğer programı yeni açan, şey, radyoyu yeni açanlar varsa, e, bu senin görevin ama ben Buyur Cevdi. Evet. Berlin'de Pergamon Müzesi'nde bulunan Zeus Sunağı ya da Bergama Sunağı olarak geçen 1800'lerin sonunda buradan oraya parçalar haline götürüp orada tekrar birleştirilen eserden ya da yapıdan ya da Her neyse ondan Evet ve bir süredir evet Türkiye'de evet. yani bugün İzmir'e bağlı Bergama kentinde bulunan antik kentten aslında hı hı. E, alınıp e, götürülmüş 19. yüzyılın sonunda. Ve Berlin'in ulusal müzesi olan Pergamon Müziği'nda sergilenen ama bir süredir de aslında gidilip görünemeyen renovasyondan geçtiği için müze. Evet. Bir yapıdan bahsediyoruz. E, Bergama Sunağı ya da işte Pergamon Altarı diye özellikle... ...geçtiğini vurgulayalım... ...senin yapıtında doğrudan... ...bunla ilişkileniyor... ...neden Pergamon değil Bergama... ...bunu herkes sormuştur radyo dinleyicisiyle de paylaşmak isteriz... ...sonra da neden Stereo diye de soracağım sana... Ee, ...neden Bergama... Ee, ...birkaç şeyden dolayı... ...bir benim için şey referansı... ...önemli bir referans... ...yani Pergamon'un... ...Bergama'ya dönüşmüş olduğunu... ...farz ki muhtemelen öyle... ...şu anda konuştuğumuz dil onu öyle de hı hı, dönüştürmüş... Hı. ...ya da öyle kabul etmiş, ya da öyle yazmış... ...ya da öyle resmileştirmiş... Hı hı. ...çünkü... Bergama'nın Antik Kenti'nin... ...hemen aşağısında Bergama var... ...İzmir'e bağlı... Hı hı. Ee, ...orada yüzlerce binlerce yaşayan insan var... ...bahsettiğimiz tarihten haberdar ya da değil... E, ...ama orada yaşayan... ...dolayısıyla... ...arada büyük kopukluklar var gibi gözükse de... ...tarihsel olarak... ...diğer yandan süreklilikler de var aslında... ...orada sadece bir ağaç bile... E, ...yıllarca yaşamışsa... onun ...işte falan filan her neyse... ...dolayısıyla bu benim için çok önemli... ...şu anıyla bir ilişki kurmak en azından orada öyle bir şey var demek... Onu, Hı -hı. ...onu bahsetmek... ...dediğim gibi tarihten haberdar... ...ya da değil ya da meraklı... ...ya da tamamen şey yapan... E, ...çok iyi bildiğimiz... E, ...göz ardı eden, ilgilenmeyen... ...kale almayan... E, ...gibi... ...birinci şeyimiz bu... ...yani... Tekrar şey yapayım, dil referansı tabii ki. Hı hı. Ee, diğeri de orada yaşanan kente ve orayla ilgili başka şeyleri mesela en basitinden benim burada direkt verdiğim... E, ...burada asıl kullandığım işitsel malzeme olan davul, asma davul... ...Bergama'da çok sıkça kullanılan hatta üstadlarının olduğu. E, gerek zevbek gibi müziklerde gerek başka müziklerde düğünde dernekte kullanılan bir çalgı. Bugün hala... Tabii ki kesinlikle. Evet, kesinlikle. Tabii ki. Şimdi o zaman küçük bir ses arası verelim mi? Davul dedin. Çünkü. Neden stereo dedin? Konuyu tamam. onu da şey yapayım. E, stereo şu anda çoğu kişi muhtemelen arabasında, evinde, kulaklıkla dinleyen çoğu kişi sol ve sağ kulağıyla stereo olan bir yayını dinliyor değil mi? Açık radyo stereo, yanlış bilmiyorum. Hı hı. E, stereo demekle... Evet bir setçiler herkes biliyor gibi düşünüyoruz ama aslında bazılarımız yani çoğu zaman hafızamızı şey, yenilememiz gerekiyor. Stereo müziğin, popüler müziğin, popüler müzik prodüksiyonu çok kullandığı sol ve sağ yani iki tane ses kanalından beslenen diyelim. Ondan sonra iki kulaklı duyulan, iki kanallı olarak şey yapabileceğimiz bir müzik... E, müzik teknolojisinin müzik teknolojisinin bir biçimi diyelim. Ama stereo aslında iki anlamına gelmiyor. İki kanal anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz hani mono tek, stereo çift diye düşünürüz ama stereo aslında Yunanca'da hem eski Yunanca'da günümüz Yunanca'sında da e, solid yani e, katı e, somut bir nevi şey anlamına geliyor. Zamanda stereo ismi çift kanala geçildiği zaman da aslında ilk stereo Bu bilgiyi ben de bu vesile okurken tekrar hatırladım. Stereo ilk başladığı zaman aslında sadece çift kanal için değil, dört kanal için daha fazla kanal için de söyleniyor. Ama tek kanallı sesten, yani tek hoparlörden gelen sesten daha fazla kanallı sese geçilirken gerçekte olan bir sesin e, somut ya da solid ya da katı diyebileceğimiz bir e, illüzyonlu yaratılmaya çalışılıyor iki şey kullanılarak. Bizim ilk aklımıza gelecek olanlar Biz yani hani radyo çevresi diyelim. Beatles'ın Pink Floyd'un eski kayıtlarını düşün. Davul bir tam bir sağ taraftan hı hı. geliyor. Ee, sonradan gülerdik ama çok da eğlenceli. İki hoparlör koyuyorsun. Davul sağ taraftan giriyor falan filan. Bu e, katı olanın katı olarak kabul edilen şeyin e, temsiliyle ilgili e, olduğu için stereo kelimesini şey yaptım. Ama diğer yandan asıl referansı da demin biraz evvel bahsettiğim simetrik mimari hı hı. ve bu sol sağa ...gözünüzün önüne hemen şey gelsin, simetrik mimari... E, ...bir örnek söyleyelim, ne söyleyelim? E, var mı aklına gelen şey? Bilmem. sunan kendisi. mimari Yapıyı bildiğim için sunan, sunan kendisi. Ha, sunak, gözünün önüne yapı. sunak evet. gelmeyenler için... ...düşünüyorum. <gülüyor> simetrik yapar, simetrik kelimesini... ...bilindiğini kabul edelim. Ya da gözünüzün önüne klasik bir... E, ...stereo bir... E, ...müzik sistemi gelsin. Solda sağda hoparlörler falan filan. Mimardaki simetriyle... Bu simetrik olduğu farz edilen duyma ve müzikal ya da ses reproduksiyon tekniğini bir arada getirmeye çalışmak. Sonra da onları parçalarına bölmek. İşte yaptım Evet şimdi müzik arası verebiliriz ee, isterseniz. İki dakika kadar dinleyelim çünkü biraz daha işi konuşmak da istiyoruz. Hangisini dinliyoruz? Onla ilgili bir şey söylemek istiyor musun? E, davuldan Flow 1'i dinliyoruz. Ha. E, ya da dinleyelim hiçbir şey konuşmayalım. Ve devam edelim. Aynen. Sadece sanat programındayız. Ben Çeleng. konuğum sanatçı Cevdet Erek. Zaten biraz önce bir kısmını dinlediğiniz sesler de onun davulundan çıkıyordu. E, Flow One, bu aslında konuştuğumuz mevzuyla alakalı olduğu için özellikle çalmak istediğimiz bir parçaydı. Çünkü buluşma sebebimiz Bergama Stereo. Bergama Stereo hali hazırda Berlin'e yolunuz düşerse, Hamburger Bahnhof'da gidip, Zaman geçirebileceğiniz, duyup, dinlenip, bakıp, görüp, oturup belki de bir performansa denk gelebileceğiniz bir enstelasyon özünde ve ben bu enstelasyon tabii ki Bergama sunağından yola çıkıyor. Ee, Ondaki mimari simetreyi de kullandığından az önce bahsettin. Ama ondaki bir şeyi daha özellikle kullandığını gündeme getireyim ki kısıtlı vaktimizde ona odaklanabilelim. E, orijinal sunağın diş, dış cephesinde yani hali hazırda Berlin'deki Pergamon Müzesi'nin... ...de yer alan ama bir süredir de ziyarete kapalı olan, sunan dış cephesinde mitolojik bir anlatım vardır. Hem sanat tarihinde hem aslında bütün uygarlık ve siyasal tarihte de yeri olan bir mitolojik savaştır. Bu gigant savaşı, orijinal adıyla Gigantomachia, devlerle savaş, bunlarla ilgili sahneler yer alır. Çok da Helenistiktir, hatta Rönesans döneminden kaldığından şüphelenilir. Ama aslında işte Helenistik bir e, anlatı vardır ve gigantlarla tanrıların savaşını görürüz. Yani tabii ki her savaşta olduğu gibi iki taraf vardır. Bunlardan iyiler ve kötüler gigantlar daha kötüler gibi oluyor. Ve antik dönemdeki bu mitolojik savaştan işte düşmanlara karşı günümüzde kazanılan bütün savaşlara kadar zaferi kazananlar tanrı. Diğerleri de anti tanrı diyebileceğimiz o devler mi diyeyim gigantlar mı diyeyim onlardır. Dolayısıyla iyilikle kötülük ya da kazananlarla kaybedenler arasındaki savaşları resmederler burada betimlerler. Sen de buna benzer bir şeyi so çok soyut bir şekilde 34 kanallı bir sesle Orada yer veriyorsun. Birebir tabii ki o sahneleri tekrar ettiğini kesinlikle söylemiyorum. Ama ne yapıyorsun? Demin özellikle senin o Davul albümünden flow parçası da bunların temellerinden çıkış noktalarından birini oluşturduğu için... ...biraz da bu ses unsurundan bahsedelim isterim. Tamam. Galatlar bir nevi barbarlarla... E, ...Bergama Krallığı ya da Pergamon Krallığı... ...savaş yapıyor. Uzun sürüyor. En sonunda nihai olarak Pergamon Krallığı... ...savaşı kazanıyor. İlginçtir ki bu tarafta bu sefer... ...barbarlar batıdan geliyor. Galatlar. Gal kelimesi belki size... ...bir şeyler çağrıştırabilir. Savaşı kazananlar da bu sunak... ...sunağı yapıyorlar. O işi biraz ebedileştirmek için. Hı hı. Ama sunağın üstünde kendi savaşlarını... ...değil de... ...tanrılarla, o zamanlar... Hı hı. ...tanrılarıyla hı hı. yeraltının... Cayetler, devlerinin Devler. e, savaşını şey yapıyorlar, resmiyorlar diyelim ve tabii ki kazanıyorlar. Yeraltı devleri kimse artık onlar. Benim yaptığımda öncelikli olarak konudan daha öncelikli olarak bir öyle bir sonak yapıp çevresini böyle bir anlatıyla görsel bir anlatıyla üç boyutlu diyelim yine üç boyutlu frizle anlatmayı ...etkilenmek ve bir yapıyı mimari bir yapıyı sesle. ...bezlemek biliyorsun. Uzun hı. zamandır bunun... ...bunun çeşitli şeyleriyle süsleme projesinde de... ...ritim mekanları şeyinde de... ...buna benzer denemeler hep yapmıştım. Burada biraz daha böyle çevresel... ...yapının çevresini... ...şey yapan 34 tane hoparlör... ...ve onlarca da sahte hoparlör. Hoparlör kutusu diyelim. Hı hı. Zaten sunağın kendisi de bir hoparlöre benziyor. Hoparlörler evet. sunağına benziyor. Evet bizim gibi özellikle bizim gibi eski kasetçiler... ...çift evet. kasetçilerden gelen tipler için... O öyle bir şey. Hı hı. Hani, cebine koy. cebine koy değil de oğuzuna koy git falan filan <gülüyor> gibi. Fakat dediğim gibi ben öyle bir benzer bir anlatı yapmak gibi niyetim yok. Oradaki heykelde, heykellerde anlatılan bu tanrılar ve yeraltı tanrıların savaşını bir de sesle ifade edelim yapmak değil. Hı hı. E, fakat o mücadeleyi e, işte barbar olan kimse, barbar olan, e, medeni olan böyle bir mücadeleyi. Asıl kendi malzemem olan tabii ritmin kendisiyle biraz şey yapıyorum. Ee, ve malzeme olarak da seçtiğim bir özellikle iki üç senedir üzerine eğildim bu asma davul. Hani o çok e, asma davul Kah çok sevdiğimiz bazılarımızın da çok da sevmediği antipatik de olabilen. Asma davul çoğu kişinin gözününle gelmiyor ama Ramazan davul dersem sanırım bazı <gülüyor> hemen, hemen herkes şey yapabilir. <Gülüyor> tabii ki. Hatırlayabilir. Bu demin çaldığımız o davul adlı albümden benim kendimce yaptığım denemelerden. ...aslında direkt o parçalarında ufak bir sample de var. Hı hı. Ee, bir örnekleme de var. Bu tip genelde ses paternleri, ...biraz da ses... E, ...ses yani... ...diyelim... E, ...insan mı, hayvan mı... E, ...canavar mı, işte... ...yer, yer altından, altından mı, yer üstünden mi? mi... ...yoksa bir Black Metal, Death Metal grubunun solisti mi... ...gibi böyle bir takım sesler de duyuyoruz. Bunlar da kendi seslerim aslında. E, daha fazla tarif etmek... ...ben biliyorsun... ...ses video, hatta bugün ses kaydı çalmayı bile şey bulmadım. Hı hı. Daha yeni açıldı, daha dört ay orada. Evet, bunu dinleyen çok kişi belki gidemeyecek. Ama bazıları da gidecek Berlin'e biliyorum. Hatta bazılarının Berlin'den dinlediğini de biliyorum. Ah, Dolayısıyla dikkat. çok fazla tarif etmemese gerek yok. Ama bu e, sesi nasıl kullandığımla ilgili... hani ...hekelin anlattığı hikayeyi seslen iler anlatmaktan ziyade... Heh. O, tam ...bir yapının onu yapının istiyorsan. onunla çevrelenmesi... Hı hı. Hatta hoparlörün burada kullandığımız özel hoparlör tiplerinin bütün mimarinin modül modüllerine boyut vermesi, bunu kullandığımı söylemek isterim. İki de o mücadeleyi asıl kullandığım malzemenin ritmin kendisi olduğunu anlatmak isterim. E, tabii ki davul niye davul? Çünkü ben davul çalıyorum, çalmaya çalışıyorum diyelim. E, hastasıyım demek <gülüyor> isterim. E, öyle öyle diyebiliriz yani. Bir de ama dilek olarak Bergama'nın davulun gerçekten çalındığı hatta bizim oradan çoğu bildiğimiz üstadın bazılarının oradan geldiğini ya da davulun, çalına, davul, davulun çalındığı müziklerden geldiğini şu anda da aktif olarak hala devam ettiğini o o ilişki benim için çok önemli. Bir de bir kelime söylemek istiyorum yine. Hatta demin söyleyemedim madem açık radyodayız kulağını çınlatmış olalım. E, Bohum'daki bu enstelasyonunda yapılan konser serilerinden birini benim ricamda Muammer abi yaptı. Muammer Ketenceoğlu. ...ve ona Zeybek ve Zeybekiko diye bir konser ha. yapması... ...ben rica ettim. Çok sağ olsun... ...belki dinliyordur bilmiyorum. Zeybek, bildiğimiz Zeybek. Yine kah... ...bazılarımızı çok sevdi, bazılarımızın hiçbir şey bilmediği. Bir de Zeybekiko. Yani aslında Yunanistan'a göç etmiş halin... ...diyebileceğimiz ama orada çok evrilmeye devam etmiş. Modern müziğin parçası olmuş. Dolayısıyla benim için bu... burada davul çalan bir insanın... ...onundan şey yapmaması... ...mümkündür tabii ki ama benim için değil de. Bir detay daha, yine muamela bir ikinci referans... Burada çaldığım davulu Muammer abi de Aydem zamanında Balkan grubunda çalarken almıştım Muammer abi vesilesiyle. Falan filan onu söylemek isterim ama saatlerce söyleyebileceğim şeylerden okay. programımız bitiyor galiba. Çok uzatmayayım. Zaten konuşacak çok şey var. Tamam. Ee, o yüzden laf Laf lafı açıyor. Hakikaten bir yarım saatimiz daha olsa iyi olmuş. O yüzden ben konuyu Söyleyeyim kısaca ben toparlıyorum. Bir, Hamburger Bahnhof Berlin'e yolunuz düşerse Cevdet Erek Bergama Stereo konumu 8 Mart'a kadar yolunuzu düşürün. Sunak'ta oturun, etrafında dolaşın, duyun, dinleyin, görün. Mesela 29 Kasım'da da yolunuzu özellikle düşürebilirseniz hı hı. o zaman da Cevdet'i davuluyla da orada görmeniz evet, birebir mümkün olacak. Evet, Dökhan ve Sabah ile beraber e, hem yerleşimde kullanılan seslerin canlı bir miksini yapacağım. Aynı zamanda Gökhan ve Sabah ile beraber üçümüz yine asma davullarla aynı zamanda ses tezatları ilişkisiyle bir performans yapacağız. 29 Kasım, Cuma akşam saatte 6-7-7 diye tahmin ediyorum. Onu da buradan duyurmuş olalım. Hamburger Bahnhof Berlin. Son olarak Hamburger Bahnhof'a yolunuz düşüyorsa, giriyorsanız kafanızı yukarı kaldırıp o beyaz bayraklara da bir bakın diyelim. Biz konuşamadık ha. ama ona bakmayı unutmayın. Konuşsun şey... Ee, ne olduğunu topraklar. bence kendisi iyi anlatıyor. İki tane beyaz Yapıyor. bayrak. Tamam güzel. İyi haftalar. Görüşmek i̇yi üzere. İyi haftalar. Teşekkürler Açıling. Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.